Matta 15. Bölüm Bu sırada Yeruşalim'den bazı felisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip Öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor? Diye sordular. Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz her kim anne ya da babasına benden alacağın bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yaşayanın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. İsa halkı yanına çağırıp onlara Dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada öğrencileri ona gelip Biliyor musun dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Petrus Bu benzetmeyi bize açıkla. Dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz? Diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yarı tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip ''Ya Rab, ey Davutoğlu halime acı, kızım cine tutuldu çok kötü durumda.'' diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp ''Sal şunu gitsin.'' diye rica ettiler. ''Arkamızdan bağırıp duruyor.'' ''İsa'' ''Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.'' diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp ''Ya Rab, bana yardım et.'' diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona ''Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.'' dedi. Kadın ''Haklısın Ya Rab.'' dedi. Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer. O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. Ey kadın, imanın büyük. Dilediğin gibi olsun. Ve kadının kızı o saatte iyileşti. İsa oradan ayrıldı. celiyle gölünün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, Kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in tanrısını yüceltti. İsa, öğrencilerini yanına çağırıp, ''Halka acıyorum.'' Dedi. Üç gündür yanımdalar. Yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Öğrenciler kendisine Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım? Dediler. İsa Kaç ekmeğiniz var? Diye sordu. Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var. Dediler. Bunun üzerine İsa